Dördüncü fasl. Facire, yani kafir olanlara, münker ve nekir melekleri, men Rab bük'e dedikleri vakit, la edri, yani ben bilmem der. Onlar da bilmedin ve hatırlamadın derler. Sonra onu demirden kamçı ile döverler, taki yedinci kat yerin altına girer. Sonra yer silkelenir. Yine kabrine çıkar. Böyle yedi defa döverler. Sonra da bunların halleri başka başka olur. Bazısının ameli, köpek şekline çevrilip, kıyamete kadar onu ısırır. Bunlar, kıyamet ve İslamiyet'in bildirdiği hususlarda şüphe edenlerdir. Kabirde bulunanların karşılaşacakları haller, çeşit çeşittir. Ancak biz burada çok kısa anlattık. Bu azabın aslı şöyledir ki bir insan dünyada en çok neden korkarsa kabirde onunla azab olunur. Mesela bazı insanlar yırtıcı hayvan yavrusundan çok korkar. İnsanların tabiatları bunda muhteliftir. Allahü Teala'dan selamet ve nedametten evvel mağfiret isteriz. Mevtalardan çok defa rivayet olunmuş ve rüyada görülüp halleri sorulmuş ve cevaplar alınmıştır. Bunlardan birisine hali sorulunca "Bir gün abdestsiz namaz kılmış idim. Allahü Teala bana bir kurç musallat etti. Onunla halim pek fenadır." dedi. Namaz kılmayanların ve kılmadığı namazı kaza etmeyenlerin hallerinin ne olacağını buradan anlamalıdır. Bir diğeri de rüyada görülüp Allahü Teala sana ne muamele buyurdu diye sorulunca bir gün cenabetten gusletmemiştim. Allahü Teala ateşten bir elbise giydirdi. Onun içinde kıyamete kadar bir yerden bir yere çevirerek bana azap ediyorlar," dedi. Her Müslüman ana ve baba çocuklarına gusl abdesti almasını öğretmelidir. Bir diğeri de rüyada görülüp Allahü Teala sana ne muamele buyurdu diye sorulunca, beni yıkayan kimse bir taraftan bir tarafa şiddet ile çevirirken teneşirdeki demir çivi vücudumu tırmaladı. Bundan çok zahmet çektim dedi. Sabah olunca yıkayan kimseden sorulunca istemeyerek böyle bir şey olmuştu dedi. Bir başkası da rüyada görülüp halin nasıldır? Sen ölmemiş miydin diye sorulunca Evet ben hayır üzereyim. Lakin üzerime toprak atılırken bir taş düşüp iki kemiğimi kırdı. Bana çok sıkıntı verdi dedi. Bunun üzerine kabrini açtılar, dediği gibi buldular. Bir kimse oğluna rüyasında gelip, Ey fena oğul! Babanın kabrini düzelt, zira yağmur çok eza verdi, dedi. Bunun da kabrini açtılar. Adeta su arkı, harkı gibi dolmuş buldular ki, sel doldurmuş idi. Arabiden biri rivayet eder ki oğluma Allahü Teala sana ne muamele etti diye sordum. Zararım yok. Lakin filan fasığın yanına defne olundoğumdan ona olunan azaplardan kalbime korku giriyor dedi. Çok defa haber verilen bunlar gibi hikayelerden açıkça anlaşılan şudur ki kabir ehli kabirlerinde azap çekerler. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölünün kemiklerini kırmaktan nehy buyurmuşlar ve bir kimseyi kabrin bir tarafında oturduğunu gördüklerinde, Mevtaya kabirlerinde eza etmeyiniz. Ve diri kimseler evlerinde nasıl elemi ve azabı duyar ve hissederlerse, da kabrinde öylece elem ve azabı duyar, hisseder buyurmuştur. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem valideleri Hazreti aminenin kabrini ziyaret ettiklerinde ağladılar. Yanlarında bulunanları da ağlattılar. Buyurdular ki Rabbimden bunun için mağfiret talep etmeye izin istedim. İzin vermedi. Sonra kabrini ziyaret etmek için izin istedim izin verdi. Öyleyse siz de kabirleri ziyaret ediniz. Zira ziyaret, ölümü hatırlamaya sebeptir. Resulullah'a, mübarek anasına, babasına mağfiret için sonradan izin verildi. Zaten mü'min idiler. Sonradan diriltilip, bu ümmetten de oldular. Bu hadis-i şerif, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Muhterem, ana ve babasının, mü'min olduklarını göstermektedir. Çünkü, kâfirlerin kabrini ziyaret etmek yasaktır. Bunların kabirlerini ziyaret etmeye izin verilmesi, kâfir olmadıklarını açıkça bildiriyor. Mağfiret için izin verilmemesinin de sebebi vardı. cenab ı Hak, Habibinin hatırı için, onun şerefi için, mübarek ana babasını, daha büyük nimete kavuşturmak istiyordu. Tayin buyurduğu, takdir ettiği zaman gelince, onları diriltecek, oğullarının peygamberlerin en üstünü olduğunu gösterecek, ona iman edecek, ümmeti olmakla şereflenecek ve sahabilik yüksek derecesine kavuşacaklardı. Nişancızade Muhammed bin Ahmet Efendi'nin Rahmetullahi Aleyh Dipnot 1 Nişancızade 1031 Miladi 1622'de vefat etti. Yazdığı Türkçe Miratül Kainat kitabı 1. kısım 227. sayfada diyor ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ana babalarının iman edip etmediklerinde alimler başka başka söyledi. 911 Miladi 1505'te vefat eden Abdurrahman bin Ebi Bekr Suyuti Mesalikül Hünafa kitabında ve başka birçok kıymetli kitaplarında beş çeşit haber bildirmiştir. 1. Onların ikisi de Resulullah'ın dine çağırmasından yani bi'setten önce cahillik zamanında vefat etti. Şafii alimlerinin hepsine ve Hanefilerin çoğuna göre bir peygamberin dinini işitmeyen kimsenin iman etmesi vacip olmaz. Çünkü peygamberin dinini işitmeden önce düşünerek imanı akliyle bulmak vacip değildir. İşittikten sonra Allahü Teala'nın var olduğunu düşünüp anlamak iman etmek lazım olur. Cahillik zamanında geçmiş peygamberler unutulmuş idi. Çünkü asırlar boyunca kafirler, zalimler idarelere ele alarak, dinleri ortadan kaldırmışlar, din adamlarına baskı, işkence yapmışlar, imanlılar azalmış, gizlenmiş, böylece dini imanı bilen kalmamıştı. Her asırda gelen zalimler, kötü ruhlu, alçak kimseler, böyle çalışmakta, din adamlarını, din bilgilerini yok etmek için, imanlılara karşı amansız bir kin ile canavar gibi saldırmaktadır. İngilizler ve komünistler böyledir. Fakat bu zalimlerden hiçbiri imanı yok edememiş, kendileri kahrolmuş, çok acı perişan halde saltanatlarından ayrılmış, zevklerine doyamadan ölümün pençesine düşmüşler, isimleri lanet ile anılmış veya unutulmuştur. Allahü Teala bir peygamber veya bir alim yaratarak iman ışığı ile yeryüzünü yeniden aydınlatmıştır. Aklı olanların, bundan ibret alması, uyanması, dünyada ve ahirette rezil olmamak için, din düşmanlarına aldanmaması lazımdır. 2- Cahillik zamanında yaşamış olanlar, kıyamet günü imtihan edilecek, orada iman edenler, cennete girecektir, diyen alimler de varsa da, bu sözün zayıf olduğu Mektubat tercümesi kitabında 259. mektubun tercümesinde açıklanmıştır. 3. Allahu Teala sevgili peygamberinin sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek ana babasını diriltti. Oğullarına iman edip ona ümmet olmakla şereflendiler ve tekrar vefat ettiler. İmamı Süyuti, rahmetullahi aleyh bunların diriltildiğini bildiren hadisi şerifi yazıyor. Zayıf bir hadis ise de çok kimse bildirdiği için kuvvetli olmuştur. Alimlerin çoğuna göre kuvvetli hadistir. İbadetlerin kıymetini bir müslümanın üstünlüğünü bildiren zayıf hadise uyulur buyuruyor. 4 Fahreddin Razi dipnot 1 Fahrettin Razi, 606. Miladi 1209'da Hırat'ta vefat etti. Ve birçok alimler buyuruyor ki, Tevbe suresinin 28. ayetinde "Mealen müşrikler necestir" buyuruldu. Yani bütün kafirler pistir. Halbuki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben her zamanda temiz babalardan temiz analara geçerek geldim, buyurdu. Başka bir hadisi i şerifte, her asırda o zamanın insanların en hayırlılarından getirildim, buyuruldu. Kâfire hayırlı demek ise, caiz değildir. Hele, Şuara suresindeki 219. ayetinde mealen, seni secde edicilerden geçirir, buyuruldu buradan bütün babalarının, analarının mü'min oldukları anlaşılmaktadır. İbrahim aleyhisselamın babası denilen Azer'in kâfir olduğu kuran ı Kerim'de bildiriliyor ise de, Abdullah İbni Abbas ve i̇mam Mücahid, Azer İbrahim aleyhisselamın amcasıydı, dediler. Arabistan'da amcaya baba denilir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Cehennemde en hafif azap Ebu Talib'in azabıdır. Ebu Talib'in azabı azapların en hafifi olunca Rasulullah'ın mübarek ana babası cehennemde olsaydı azabın en hafifi bu ikisinin azabı olurdu. Bu hadisi i şerifte bu bakımdan ikisinin de mümin olduğunu göstermektedir. 5. Alimlerden çoğu bu meselede edebe saygıya aykırı konuşulmamasını işin doğrusunu Allahü Teala bilir deyip susulmasını uygun görmüştür. Şeyhülislam Allame Ahmet İbn Kemal Paşa da Risalesi'nin sonunda buyuruyor ki ölüleri kötüleyerek dirileri incitmeyiniz. Hadisi i şerifi ve Tevbe Suresi'nin Resulullah'ı incitenlere Allah lanet eylesin mehalindeki 62. ayet-i göre Resulullah'ın babası cehennemdedir diyen kimse mel'undur. Miratül Kainat'ın yazısı tamam oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam bir kabir yanında hazır oldukları vakit dünya ve ahiret selameti Müslümanlardan ve müminlerden bu kabirde bulunanların üzerine olsun. Biz inşallah Size lahık oluruz, kavuşuruz. Siz bizden evvel göçtünüz. Biz de size tabi olup, sonradan varırız. Ya Rabbi, bizi ve bunları mağfiret et ve affınla günahlarımızdan geç, buyururdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek zevcelerine de, radıyallahu teâlâ anhünne, kabir ziyaretinde bu kelamı, duayı söylemelerini emrederdi. Salih Müzeni rahimehullah buyurdu ki, bazı ulemadan kabristanda namaz kılmak niçin nehyolundu? diye sual iledim. Bunun hakkında, hadisi i varit oldu diye haber verdiler. Siz, kabirler arasında namaz kılmayınız. Zira bu, nihayeti olmayan hasrettir. Yani pişman olursunuz, Hadis-i şerifini okudular. İsmail Müzeni İmamı Şafii'nin talebesiydi. 264 Miladi 878'de Mısır'da vefat etti. Bunun içindir ki, necaset bulunan yerlerde mesela kabristanda ve hamamda namaz kılmak mekruhtur. Bir zattan rivayet olundu. Dedi ki bir gün kabirler arasında namaza durdum güneşin sıcaklığı pek şiddetliydi. Hemen pederime benzer bir şahsı, kabrinin üzerinde oturur gördüm. Korkarak, namazın secdesini noksan ettim. İşittim ki, yeryüzünün genişliği sana dar geldi de, burayı mı buldun? Namazınla bir zaman bize ezha edersin, dedi. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, bir yetime rast geldi. Babasının kabri başında, yüksek sesle ağlıyordu. O yetime merhamet ederek, kendileri dahi ağladılar. Buyurdular ki, ölü, elbette yakınlarının, bağırarak ağlaması sebebiyle azab olunur. Yani hüzün ve fenalık gelir. Nice ölü vardır ki, rüyada görülüp, Sual eden kimseye halim pek fenadır. Filan ve filandan eziyet görüyorum. Onların çok ağlayıp feryat ve figanı bana eza ediyor diye haber verdiği vakidir. Lakin zındıklar kısa akıllarına uyarak bunu inkar ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sizlerden biriniz. Dünyada bildiğiniz bir ölmüş kimsenin kabrine uğrayıp da selam verince, o mü'min sizi tanır ve selamınıza cevap verir.'' buyurdu. Yine bunun gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir cenaze defninden geldikte, de, ölü ayakların sesini işitir ve işitirim işitirim.'' diyerek üzüldüğünü bildirir buyurdu. Fıkıh alimlerinden Rahimehummullahü Tala rivayet olunur ki bir kimse vasiyet etmeden vefat etmişti. Sonra gece çoluk çocuğunu dolaşıp filana ve filana şu kadar ekin verin, filan kimseden emanet aldığım kitabını verin dedi. Sabah olunca her biri diğerine gördükleri rüyayı söylediler. Ekini verdiler. Lakin Kitabı araştırdılar, bulamadılar. Buna teâccüb ettiler. Bir zaman sonra evin bir köşesinde buldular. Bir zâttan rivayet olundu ki babam bizim için terbiye edici bir kimse tayin eylemişti. Bize evde yazı öğretirdi. Bu zât vefat eyledi. 6 gün sonra kabrine vardık. Allahü Teâlâ'nın emrini düşünüyorduk. Oradan bir tabak incir geçiriyorlardı. Onu satın aldık, yedik. Saplarını oraya attık. O gece bizim üstadımız babamızın rüyasında görünüp halin nasıldır diye sorunca iyidir. Ben de hayır üzereyim. Fakat evladın kabrimi mezbele, yani süprüntülük ettiler, fena laflar söylediler dedi. Babam bize sordu. Biz ise Subhanallah bizi dünyada terbiye etmiş iken, ahirete gittiği halde yine terbiye ediyor, dedik. Bu gibi şeyler hakkında anlatılanlar çoktur. Fakat bu kadar vaaz ve nasihati kafi gördüm ki, az sözden çok ibret alınsın.